Yeni başlamış olduğumuz dersimizden ikinci dersimizi yapacağız. Geçen hafta ki dersimizde Varaqat kitabı, Varaqat kitabının asıl yazarı, müellifi olan İmam Cüveyni, İmamul Haramaini sonra Teshilut Turukat ismiyle bu muhtasar olan kitabı nazım haline, şiir haline getiren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 As-sharafuddinil amriti Zul'aczi Vat-taqsiri Vat-tafriti Fakir Şarafuddinil amriti Dedi ki bir Bu amritinin vasfı nedir? Zul'aczi Acziyet sahibi Vat-taqsiri Taksir sahibi Vat-tafriti sahibidir Qala şerefuddinil amriti dhu l'aczi ve taqsiri ve tafriti şerefuddin bizim Türkçe'de şerafettin dediğimiz isim işte yani şerefuddin amriti, amrit beldesinden olan şerefuddin, faqir şerefuddin dedi ki dhu l'aczi o şerefuddin acziyet sahibidir ve taqsiri taksir sahibidir, yani yaptığı amelde eksiklik vardır ve tafriti ve gevşeklik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 شرف الدين الامريتي شرف dedi ismini zikretti sonra الامريتي nisbetini nis nis zikretti öyle mi? El الامريتي yani emritli olan hani Diyarbakir gibi işte mesela Konyavi gibi mesela misal bunlar gibi kendini emrit yani Mısır'da var olan emrit beldesine kendisini nisbet etti şimdi شرف ismi manası nedir? E, dinin şerefi demektir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 هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَهُ Nefislerinizi temize çıkarmayınız. O Allah sizden takvalı olanlarınızı en iyi bilendir. Öyle mi? أَلَمْ tara إِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ Allah azze ve celle zem makamında, eleştiri makamında Yahudileri ehli kisabı eleştiriyor. Sen nefislerini temize çıkaranları görmedin mi? diyor Allah azze ve celle. Yine İmam Müslüm sayhinde rivayet ediyor. Mesela Resulullah bir tane kız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 Burada ayet-i kerimelerde Allahu Teala kulun kendi nefsini temize çıkarmasını yasaklamıştır. Ama hadis-i şerifte ise Peygamber Aleyhissalatu vesselam Allahu Teala'nın ve ayet-i kerimede yasakladığını proteini göstermiştir. Yani insanın nefsini temize çıkaran, insanı teskiye eden ismi Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne yapmıştır? Değiştirmiştir. E peki burada müellif kendini din diye isimlendirdi ve alimler teskiye içerikli olan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 Sonra dedi ki zul'azzi aziyet sahibi ve taksiri yani işini eksik yapma manasına ve tefriti ve tefrit sahibi. Zaten bunu söylerken bir önceki metindeki o övgü problem olmuş olsa bile biz burada e, nazımın bunu kapattığını görüyoruz. Öyle değil mi? Yani kendindeki insan olarak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 Yani bu tevazu konusu, kendini eksik hissetme e, konusu. Ama tabi yeri burası olmadığı için gönül çok konuşmak istiyor. Hem kendi nefsime hem siz kardeşlerime nasihat babında Ama tabi dediğimiz gibi makam onun makamı değil maalesef. الحمد لله الذي قد اظهارا علم الاصول ve وأشهارا الحمد Hamd Allah'a olsun. O Allah, Allah <draftreci> <librarians> <isso quatre> ki <kilometres> قد ازهرا Açığa çıkarmıştır ilmel usuli usul ilmini lilwara insanlara vara yani halk demek yani lilhalqi manasını lilwara halka yaratılmışa ve ashhara ve onu neşretmiştir yani onu yaymış ona şöhret yani onu hani ün ünü olmuştur yayılmıştır duyulmuştur manasına elhamdülillahi hamd Allahu azza ve celle mahsustur Veya hamd-i Allah Azze ve Celle hak eder. Ellezi o Allah ki kad ezhera açığa çıkarmıştır ilmel usuli usul ilmini lilvera yaratılmışlara ve eşhera ve ona yaymıştır, ona ün yapmıştır, ona şöhret kılmıştır. Evet. Elhamdu. Hamd neydi lugatta? El-Fena'uydu. Öyle değil mi? Hamd. el u bil-Cemil. Güzel olan şeylerle övgü yapmaktı güzel olan şekilde ne yapmaktı? Övgü yapmaktı. Biz demiştik alimler eee Hamdi yani şeriatın ıstılahında tarif ederken farklı farklı şekillerde tarif etmişler. Ama hepsinin döndüğü ortak nokta nedir? Allahuze vecelle'yi övmektir. Öyle değil mi? Hepsinin döndüğü ortak nokta Allahuze vecelle'yi övmektir. Mesela kimisi demiştir ki "Es-sena'u bil-kavli alal mahmudi li sıfatatihi'l lazimeti ve'l Mesela İbn Kesir mutahhir alimlerin yanında genellikle Allah'ın lazımi ve muteddi olan sıfatlarından dolayı söz ile Allah'ı övmektir Allahızze vecellee övgü yapmaktır şimdi lazımi sıfat mütedi sıfattan kas nedir lazımi yani Allah'azze vecelle beraber olan sürekli Allah' azze vecelle ile olan sıfatlardır bunlar işte ilim sıfatı gibi mesela Kudret sıfatı gibi vesaire Bir de müteddis sıfatlar vardır. Yine Allah azze ve Celle de bunla ve yansıması olan ve yahut da bazı zamanlar bulunan, bazı zamanlar bulunmayan sıfatlardır. E bu sıfatlar. Bunlar da nedir? E bunlardan dolayı Allah azze ve celle'yi övmektir. E bu demek ne demektir? Yani her halükarda Allah azze ve celle'yi övmektir. Hani hem lazımi sıfatlarında hem müteddis sıfatlarında Allah azze ve övmektir. Veya mesela Şeyhül İsam-ı Mıtemiye dediği gibi zikru mahasinil me'bût. Ma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 kelime olarak karşılığıdır ama mana olarak övgü tam bir şekilde şeyi karşılamaz. Ham kelimesini karşılamaz. Lillahi <gülüyor> Allahu ze ve celledir. Hatırlıyorsanız biz Nahib dersinde lamın manalarını görürken ne demiştik? Lam mülk manasına da olabilir. Mesela el-malu <gülüyor> gibi lam kelimesi yani el-malu mülkü <gülüyor> Zeyd'in manasına, iktisas manasına olur. Yani bir şeyin bir yere has olması. Neydi mesela el-babu <gülüyor> Yani kapı ev içindir, yani bu kapı sadece bu evin kapsıdır. Başka evin kapısı değildir, oraya kastır. Veya istihkak içindir dedik. Yani istihkak sayede dedik Elhamdülillahi yani hamd'ı hak eden, hamd Allah'a yakışan, onu hak etmiş olduğu şeyler Lam istihkak manasındadır dedik. Tabi burada e, asıl tahkik edildiği zaman buradaki lam üç manayı da beraberinde kuşatabilir. Çünkü Allah öyle değil mi?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 E o yazmıştır. Lahubutidaen başlangıç olarak ilk o yazmıştır. Ve taba'athu'n-nasu insanlar ona tabi olmuşlardır. Hatta sara taky oldular. Kutuben sigaral hacmi veya kibara yani hacmi büyük olan kitaplar veya da küçük olan kitaplar meydana getirdiler. Ve hayru kutubihi's sigar ma summi ve hayru kutubihi's sigar Onun en küçük küçük olan en hayırlı kitabı ki nedir? Mesumi o isimlendirilendir. Bilvarakat diye isimlendirilendir. Lil İmamil Harami. İmamul Harameyn'in İmamul Harameyn için isimlendirilmiş olan nedir? Ee, kitabı için varakat ismiyle isimlendirilen kitaptır. O zaman burada ne dedi lazım? Yani Allahu Teala bu ilmi İmam Şafii'nin dilinde ilk olarak yazan İmam Şafii'dir. Bu bir. 2.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 Veya kendisi de İmam Ahmed'in neydir? İmam Ahmed'in de hocasıdır. Tabi İmam Şafi'nin e, bu anlamda İmam Şafi kendi yaşamış olduğu dönemde e, fıkıh ilminde çok ciddi meşhur şöhret kazanınca Abdurrahman ibni Mehdi, İmam Şafi'ye bir e, mektup yazıyor. Ey İmam diyor. Yani kendisine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 İmam Şafi usulü'l fıkıh hakkında ilk kitabı o yazmıştır dememiz İmam Şafi'den önce usulü'l fıkıh kitabı yoktu anlamına gelmez. Tamam Usulü'l fıkıh İmam Şafi'den önce de mevcuttu. Usulü'l fıkıh İmam Şafii'den önce de mevcuttu. Lakin bu ilmi bir araya toplayan, kaidelerini tertipli bir şekilde yazan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 Peki orada bulamazsan diyor Resulün sünnetiyle o zaman diyor. Peki orada da bulamazsan diyor bir rai diyor Muaz'da. Yani ben o zaman kendi görüşümle hani kitaptan ve sünnetten anladığımla genel e, hükümlerle o zaman kendi raiyimle ne yapacağım ben hüküm vereceğim e, diyor. Peygamber aralığı zatı vesaireni onun göğsüne vurup Resulün Resulünü yani hani Resulullah kendisi Allah'ın resulüdür. Muaz'da resul olan elçisidir, resulüdür. Diyor ki Resulün Resulünü muvaffak kılan Allahu hamdolsun. Tabi bu rivayetin senedi hadisçiler tarafından eleştirilmiştir ama genel bütün alimler bu hadis bu rivayeti telakki ile kabul etmişlerdir. Evet. Mesela sahabe dönemine gittiğimiz zaman örneğin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 verdiği mesela diyor. Bak Hazret-i Bekir önce kitabı, sonra sünneti, sonra sahabeye danışmayı öyle değil mi e, soruyor mesela. Yine herkese diyelim ki işte e, örneğin e, şey haçla ilgili Abdullah İbni Abbas bir şey söylediği zaman Resulullah'dan bir şey naklediyor.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 bu beytte durmuş olalım. Yani hangi beyt? Dördüncü beytte durmuş olalım. Dördüncü beytte durmuş olalım inşallah Evet. Buraya kadar zaten e, bunlar hep mukaddim olduğu için buralar kolay. Zaten anlaşılıyor inşallah e, ne anlattığımız. Bir dahaki dersimizde ta, İmam tabiyeye şafi olan insan İmam estağfurullah, imam-ı şafiyeye tabi olan insanlar ve İmam Şafii'ye tabi olduktan sonra yolların nasıl ayrıldığı, nasıl usul ilminin farklı dallara ayrıldığı konusunda inşâAllah bazı malumatlar vereceğiz. Allah nasip edersin. Evet. Burada duralım inşâAllah. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العالمين.